Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra Katkılarından dolayı cross Kalemlerine teşekkür ediniz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 Etkilenme endişesi onunla bağlı kalmayan ondan yola çıkarak e, Rorty e, Rorty'den de e, Shereen, şiirin müdafası savunmasıyla in defense of poetry ile programı noktalayabiliriz. Yani şiir. Bir şiir. şiir serüveni yani. Evet ama şiir sadece şiir değil. Adı şiir belki. Şiiri aşan bir şeyler de var çünkü Hı -hı.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 Freud'un belirgin bir etkisi var Harold Blum'da. Bütün yazdıklarında var. Harold Blum'a yöneltilen eleştirilerden birisi de zaten fazlasıyla Freudçu olması. olması evet. Ama çok da önemli bir eleştirmem hakikaten kendisi. Bu boğuşma etkinin sonuna kadar sürecek özgünlüğünü yakalayamamaktan dolayı bir tedirginlik duyması, ürkmesi şair. Ama bu boğuşma sürecinde de eğer güçlü şairse Selef'inden kurtulabiliyor. Ama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 Aksi halde e, hale, selef-halef değil de bir çömez ilişkisi olurdu. Yani onun sadece gölgesinde kalırdı. Evet. E, hatta bir şey de yazmaya lüzum yoktu o zaman. Evet. Bir tane kitap birisi yazınca herkes onu okurdu. Doğru. Evet. Evet. Evet. Böyle olurdu. pek <gülüyor> çok örnekler vermiş. Başta da en çok da Shakespeare Christopher Marlowe örneğini vermiş. Ama burada güçlü şairin doğabilmesi için selefini yani kopsa da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 bu güçlü bir şaire boğuşmuş. Ama Shakespeare'in ki e, selefi çok büyük bir şair olmamakla birlikte onu etkilemiştir. Kopuşu e, onun trajediyalarına e, Shakespeare'in e, alayı getirmesiyle başlıyor. Ork alay unsurunu getirdiğinde Shakespeare oradan e, kopmuş oluyor Christopher Marlowe'dan. Bir şey daha bir parçaya geçmeden biraz sözü uzattığımı farkındayım. Şunu <gülüyor> da söyleyeyim. Shakespeare de <gülüyor> o kadar güçlü bir dilinden bahsetti. Mesela bazen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 Harold Bloom'un teorisi, yaratıcı her yaratıcı edebiyatın temelinde bir etkilenme vardır, etkilenme endişesi vardır. Her şair kendinden önceki şairlerde, güçlü şairlerle temas etmiştir, onlarla da boğuşur. Hatta bir hayaletler gibi onu hep bütün yazdığı şiirlerde rahatsız ederler, ona tebelleş olurlar, musallat olurlar diyelim. Bu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 her şeyde şairlerle de felsefecilerle de sanatçılarla da mesinde evet. de hepsinde etkilenme var. Bu çok gocunacak bir şey değil. Etkilenmek onu aşmak özgün olmamak anlamına gelmiyor. Özgün bir sesin bulabiliyorsa ama ama dediğim gibi yaratıcı yaratma süreci zaten böyle evet, bir çok gergin evet. barındıran bir süreç yani. Bu üstünlük çekişmesi ama açık ya da zımni olarak hep var. Platon'la Homer Homer arasında Homer arasında da var. Yani şairlerle tarihçi ya da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 kit e, pek çok şeyi etkileme, okusa, etkilenmeseydi o şeyleri yazamazdı, sonellerini yazamazdı. Aynı şey Milton içinde geçerli. Edmund Spencer'ın e, o Fairy Queeninden den etkilenmeseydi e, yitik cenneti yazamazdı hiç etkilenmediğini söyleyen, etkilenmeyi kabul etmeyen, yanaşmayan, etkilenmek sözcüğü geçtiğinde etkilendiği, kendisi hatırlandığında gocunan, hatta sirlenen şairler de etkilenmişlerdir. Wallace Stevens etkilendiği şaire biraz da nankörlük etmiş tabi bir icaysa. da küçümsemiş evet. mesela. Ama Whitman'ın e, e, e, Es geçerek bir Amerikan edebiyatta şiir yazmak mümkün değil. değil. Hepsi evet. Whitman'ın çocuklarıdır. Hart Crane'den Tutu'da şeye kadar e, Allen Ginsberg'e kadar. Hepsi bu şeyde, değil. Stevens'tan Stevens ondan evet, nasiplenmiştir. Ondan pay almıştır. Ama kendi sesini elbette bulmuştur. Önemli bir şairdir. Bir başka örnek. Etkilenmeyi pek sevmeyen bir başka örnekte şey verebiliriz. İpseni. Hortlaklardaki e, Bayan Alving. Shakespeare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 güçlü şiir bir başarılı bir endişedir, başarılmış, aşılmış, üstesinden gelinmiş bir endişedir. Aynı zamanda da de söyledik yanlış okumadır. Bir şair, bir başka şair biraz yani, yanlış okuyor. Evet, biraz... Ama yaratıcı yorum bu. O ...tıpa tıpa kalırsan, evet, o zaman müşfetlesen. Kendin yanlış oku, yanlış yanlış anla. Ne yap? Olsun. Çok önemli bir şey değil. Bu ıı, İnsanı küçük düşürecek bir şey değil. Der. Ben böyle anlıyorum. Böyle farklı. Bence böyle demiş evet, şey olabilirim. Bu bir sınav da değil evet, zaten. Evet. Yani, tek doğru cevabı olabilecek bir şey de olduğunu. Hele şeyler açısından söylediğimiz zaman yani çok girift kendi kapılarını diyeyim, yerindeyse kolay açmayan evet. şairlerde e, yanlış okumak fevkalade mümkün. Evet. Yanlış okumaya müsait çünkü zaten girift bir yapıyı kurmuş kendisi. Shakespeare'in evet. her yerde İngiliz e, toplumundaki <gülüyor> o bağlama çakılı olarak kalamayacağına göre e, şeyde e, mağdun eleştirilerinde farklı bir Shakespeare var. Evet, öyle, onlar farklı aynen, okuyorlar öyle. ama yanlış ya da doğru bu bunu o yanlış zaten patırmak içerisinde evet, bir yanlış. Kim yani karar verecek farklı, ki, neyin bir ki neyin doğru olduğuna. gelen bir şey. Bir şey daha var Shakespeare ile ilgili olarak Emerson'ın söylediği. İnsanın adabı muhâşeret kitabını yazmıştır Shakespeare. Diyor. Yani insanın ruhunu bu kadar nüfus edebilen bir yazar herhalde yok. Hepimiz Shakespeare'den geliyoruz. Shakespeare'in soyunda. Her kapısının önünde beklesek de bize içeriye almasa <gülüyor> da. Evet. Shakespeare'den geliyoruz demiş. Bu bence çok çok önemli. Modern yaşamın adabı muhâşeretini anlamış olur. Kadınların mı erkeklerin? Yaşlıların ve gençlerin ruhlarını, kalplerini okumuş, masumiyetlerini.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 Shakespeare'in o dili hiç kaybolmaz. Mükemmel sonelerinde, yaz, bütün yazdıklarında. Evet, sesli okunurken de, yani kitaptan okunurken de, sessizce, evet. içinden okurken evet. de evet, kaybolmuyor. Evet. Şiir gibi zaten. Evet. Hepsinde. Ee, bu bakımdan Shakespeare e söyledikleri şeylere ben de katılıyorum aslında. Çok önemli bir dünya edebiyatının şeyidir. Biz e, gömmemize izin vermeyen. Onu gömmemize izin vermeyen eleştirmenlerinde, şeylerinde, okurlarında hiç unutulmayacak kendisini. Hep hatırlatan, nasıl ki selefler, haleflerin, doğmakta olan güçlü şairlerin, doğum sancısı evet. olan, çekmekte olan şairlerin musallat oluyorlarsa o da okurlarına musallat oluyor. Ama bu tatlı bir musallattır. Yani öyle rahatsız etmez. Şunu da söyleyebiliriz belki Harold Bloom'un bu şiir eleştirisinde. Her şairi bir başka şair doğurur. Bir şairi tek başına okuyunca anlayamazsınız. Onu evet. Şiirleri birlikte onu, okuyacaksınız. Bu ama çok güzel bir şey. Yani bir çok şiiri genellikle. bütün dünya şiirinin içerisinde yerleştiriyorsun. Onun diğer akrabalıklarının nesep bağını görerek okuyorsun. Bu çok insanın zengin bir okuma, derin bir okuma, güçlü bir okumaya sevk eden bir şey.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 ...güçlü bir şiir var. Ne yazmış olursa olsun... ...orada ne yazsa her dizesinde... ...her sözcüğünde o güçlü... ...güçlü bir şiir evet. olduğunu kendisinin orada... Iı, ...duyuruyor... Şey, ...Shakespeare. Bir ara daha... ...verelim. Şimdi de... ...dinleyeceğim şey... ...Roger McQueen'den... ...Ballad of Easy Rider...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 low river flow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 Shakespeare üzerine çok uzun durduğunu söylemek Orada evet. etkilenme kategorileri e, geliştirmiş. Onlara girmeyeceğim ama e, Rorty'ye geçmeden önce, Rorty'nin e, Harold Bloom'dan ödünç aldığı o güçlü ka şairler kavramını nasıl kullandığını, nasıl farklı bir anlam verdiğini açıklamaya çalışmadan önce e, Marlow ve Shakespeare kıyaslamasında bir örnek daha verelim. E, Marlow'un ikinci Edward'ı ile e, Shakespeare'ın ikinci Richard'ı arası. iste de tarihsel trajedyalar. E, ...çok iki, ikinci Edward'da Marlowe'un özelliğinin bir retorik olduğunu...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 İkinci Edward'ın e, oradaki retoriğin çok baya şey, e, can sıkıcı olduğunu söylüyor. Bütün retorikleri arasında can sıkıcının ikinci Edward'a ait olduğunu söylüyor. Bir yandan ikinci e, Richard'da tarihsel bir tarihçi olmakla birlikte ve Marlow'dan etkilenmekle birlikte bir psikolojik, bir, bir karakterlerin bir psikolojisi var, bir derinliği olduğunu söylüyor e, Harold Bloom.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 dünyasının yazar, Karavacjoya falan da benziyor evet, zaten biraz. biraz benim Öyle, de aklıma Karavacjoy gelmişti. Derek o tip evet. şeyler seç, çok çeken bir yazar, cesur bir yazar bu bakımdan Yani retorik bayat mıdır, sıkıcı mıdır, onu bilemem. Tiyatro şey, uzmanı değilim, ama film seyredilen bir filmdi, bu çarpıcı bir filmdi. Şeyde ikinci evde sahne uyarlandığında. Böyle bir kıyaslaması da var. Şimdi gelelim şeye, Richard Rorty'ye. Rorty'nin Rorty sorusu, temel sorusu ve kendine bütün yaşamı boyunca mesele yapmış olduğu soru şey şu. Demokratik toplumun üyesi nedir, ne yapar, nasıl olabiliriz? Demokratik bir toplum nasıl oluşur günümüzde? Demokratik toplumda da insanlar üyesi olan insanlar önceden alınlarına yazılmış bir rolün yerine getirenleri değiller, yazıtlar evet. şey yapan. Demokratik toplumda olumsallık vardır. Beklenmedik şeyler ortaya çıkabilir. İnsanlar ben kendi inanç çokdur orada, katı düşünceler yoktur. Konuştuğumda ben değişebilirim.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 Hemen sonra etkiliyor. Şimdi beni diyor devrimle reformu karşı, karıştırdığımı e, düşünüyor biliyorsunuz. suçlayacaklar diyor. Ee, ama ben size söyleyeyim o zaman diyor. Liberal toplumda zaten devrimle litopya aynı şeydir diyor. Çünkü orada zor yoktur diyor şeyde. Burada benim bir çekincem var bu bir şekilde. Fakat e, genellikle o şeye demokrasi olan inancı... E, onun günümüzde liberal sözünün çok sık sık vurgulanıp... ...aslında anti-demokratik herşe davranışın... E,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 Shelley. Orada e, çok e, hayal gücünün fazla e, kullanıldığını günümüzde aklın e, ikinci plana atıldığına dair bir yazıymış o. E, okumadım ben. bakın orada e, Shelley kendi yazısında e, şiirin savunmasında akıl ile e, tahayyül arasında düş gücü arasında bir ayrım yapar. Akıl evet bize çok düşünceler e, şey yapar. E, düşünmeye sevk eder. Ama a, "bazen toplumun değişmesi için e, düş gücüne de ihtiyaç vardır" der Shelley o yazısında In Defense of Poetry'de. Son dönemlerde okudum şeyde diyor Richard Rorty'de hastalığın teşhisini koyduktan sonra bu bunu aş aşağı yukarı e, ...Shelley'inkini savunuyor burada. Pek Shelley burada kitapta geçmiyor olumsuz sağlık ironi ve dayanışmada ama hmm. Shelley'in savunduklarını savunmuş e, Richard Rorty'de. Bu Yıllar öncesinden yazılmış bir şey. Şairler, şiir. Arzalar. Şiir sözcüğü çok dar anlamda değil, geniş anlamda kullanıyor. Ee, şey, şey, Richard Rorty Rort de öyle. Ama geçerli. Evet. Evet. Bugün de geçerli. Yani insanın başkalarının anlayabilmesi açısından e, tahayyül gücünü kullanması e, önemi. Tabii şair, tahayyül gücünü kullanırsan düş gücü e, henüz var olmayana...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 ve iyi davranabilmek için, etik davranabilmek için insanın düş gücüne ihtiyacı vardır. Felsefecilerden, bilimcilerden daha fazla buna düş gücüne ihtiyaç vardır. Bunu bize gösterecek olan da şairler sanatçılardır. Başkasının çektiği acıları tahayyül edebilmek. Empatinin çiçekleri Empatinin bu. ta kendisi. Evet, evet. evet. Yani asıl o Duygudaşlığı zaten. uyandıran o. Belki de edebiyatının, şiirin... Başkalarının yerine kendini e, koy. Özü de budur. Empatiden evet. ibarettir. Evet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 Eti besleyen damarda, kaynakta şi, tahayyül. O kuruduğunda etik de gidecektir. Ee, Bunu nerede yazıyor Shelley? Shelley in defense of poetry In, in şey defense o, of poetry evet. Bunu okumadım, okumadayım. Yani şiiri etik bir, etiye dayalı bir hayat için adına savunuyor orada. Ama şeyin de yaptığı bu. Liberal toplumda, geleceğin toplumda neden kahramanlar şairler olduğu yer verdi? Kahramanlar olarak adlandırmasının nedeni de o Richard Rodden'in de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 Düşünce evet. tarzı bu arada Richard Rorty'nin de üzerinde görüşlerini yansıttığımız, yansıtan kitabı üzerinde tartıştığımız onun da adı Olumsallık, İroni ve Dayanışma. Richard Rorty'nin kitabı Mehmet Küçük ve Alev Türker tarafından çevrilip ayrıntı yayınlarından yayımlanmış olan bir kitap. Ona da bu arada onun okumasına da yer veriyoruz Rorty'nin.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 Orada bir şey var. Shelley çok da asi bir şairdir biliyorsun. Evet. Yani Byron'ı ben severim. Kids'i de severim. O İngiliz romantizmi içerse Bakın Shelley'in yeri bambaşka. Başkadır. Çok benim asidir. için de öyledir. Evet. Shelley şöyle bir şey diyor. Her insanın içinde doğal bir armoni vardır. Diğer insanlarla uyum içinde yaşar. Diğer insanlarla uyumdur. Bu doğayla da. Doğaydaki canlılarla da.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 şu şey Doğan üzerindeki baskıyı da görebilmiş birisi şahit. oradan söyledim. O mesela Kits'in o doğaya bakışında çok fazla saf şey. evet. temiz yani doğa, idealize edilmiş bir doğadır. İnsanın doğa üzerindeki tahakküm kurma şeyini pek fazla fark etmezsin şeyde eee Kits'te. Evet, ama Şelide öyle değil. Şelide de var. Evet. Şelide bir şey daha söyleyecektim. Bir de Şeli şairlerin yasa koyucular olduğunu söylüyor. Yetki verilmemiş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 on the ground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 ee, ...şiirin ve sanatın... ...dinin felsefenin yerini alabileceğini... ...dinin felsefeden daha önemli olabileceğini... ...sayılabileceğini söylüyor. Ve bilimden de... ...ve hatta bilimden de... Ee, ...epistemoloji felsefede... ...anladığımız anlamda zaten o bilgiyi pek... ...önemsemeyen, önemsemeyen şey... Ee, ...Richard Rorty ...geleneksel anlamda epistemolojinin... E, ...reddeder... Ee, o şeyde e, ...bir başka kitabında... ...doğanın aynasında... Küçük bir dipnottur ama koydu ama çok önemli bir dipnottur bence. Hatta orada Gadamerle ile arasındaki bir benzerlikten söz eder. Yani bilginin kesin bilginin olamayacağını. Bu kesin bilgi olamayacağı şu, insan değişebilir. Seninle konuştuğun bir saatin sonunda ben buradan farklı bir insan olarak çıkabilirim. Bazı buraya girerken doğru olarak daha kuşkuya duyabilirim. Varoluşun olumsallığını bize duyuruyor sanat.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 Bilimde kolay kolay kopmuyor. Bilimsel doğrularsa bunlar her zaman geçerliymiş gibi şey yapıyorlar. Bilimsel doğru dediğimizde başka başka sular duruyor. Başka bir kuram tarafından reddedilene evet, kadar. Evet. Ama o kuram çok kolay bir evet. paradigma değişikliği kurun söylediği Çok da kolay olmuyor. Olmuyor evet. Ama o bilimsel doğrular kendinden çok daittiler ve bir kabus gibi genç kuşakların üzerine, genç zihinlerin hatta özellikle tahayyül gücünün üzerine düşüyorlar.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 ciddi bir problem, problematik var yani, sorunsal. Bir şey daha var. Rorty'e katıldığım e, sanatın özellikle, özellikle de şiirin insan hayat insanın çok sorduğu bir sorudur bu. Hayatımı nasıl anlamlı kılabilirim? Evet, Felsefe de bu soruya hayır. cevap verme iddiasındadır. Evet. Ama Rorty diyor ki bu soruya asıl cevabı verebilecek olan şiirdir. <gülüyor> şiirdir evet. Çünkü insanın nasıl da benim dayan, hayatımı anlamlı kılabilmem başka insanları anlayabilmemden geçen bir şey.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 Bir başka programda. Bilim dışı olmak değil bu. Evet, değil tabii, Bilim de, dış olmak. Değil. Değil. Ama bilimdin, o bilimsel doğrulardan da gerekli ne evet. Yani bilim adamı da o kuşkuculuğu kafasında Dogma, şey yapamaz. Evet, aslında bilimin evet. özünün kuşkuculuk olması lazım tabi. Yani o kuşkuculuğu sak e, bir laboratuvara girip de atom bombası da yapabiliyor. Evet, evet, aynen öyle. Tabi çok doğru. Peki, o zaman bitiriyoruz Cuma adlı, Cuma adlı adamları bugünkü programımızda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 Sayın dinleyiciler, Cuma Adlı Adamlar programında bu hafta 16 Ocak 2009 tarihli programı tekrar yayınladık. So Cuma Adlı Adamlar so Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı <gülüyor> ve Ömer Madra <gülüyor> Katkılarından dolayı Kroz Kalemlerine teşekkür ediniz.